Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiyon bi ihsanin ila yumiddin. Ama bugün 30 Haziran 2012 Cumartesi tefsir usulüne giriş derslerimizin 5. dersi. Evet. En son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet.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 onlar sana bir örnek getirdikleri her seferinde muhakkak ki biz sana daha güzel bir açıklama getirmiştir. Kafirler her bir örnek getirdiğinde Allah ne? Onların örneklerini tabir sahilse hafife alan, şürüten, yeri geldiğinde iptal eden değil mi? Yeri geldiğinde doğru düzgün bir şey olmadığını beyan eden ne yapmıştır Allah Azze ve Celle? Örnekler, misaller vermiştir. Bu da ikinci bir hikmet olarak zikredilebilir ki alimler bunu ikinci hikmet olarak zikredenler olmuştur. Evet.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 Yani şu anda elimizde bulunan mushaftaki bu tertip, sahabenin kendi koyduğu tertip mi? Yani içtihada dayalı bir tertip mi? Yani sahabeler içtihad ettiler ve anlaştılar, karar verdiler ve böyle bir mushafı bu şekilde tertip edildi. Bu şekilde mi? Yoksa bizzat bu tertip Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan vahiy yoluyla mı tertip edilmiştir? Ki buna tevkiti, yani bir, e, din tarafından, vahiy tarafından bildirilmiş midir? Tamam. Bunun tartışmasını atıyor Efendimiz'in. Çok üzerinde durmayacağım, şu anlamda durmayacağım. İbnü Senninin sözleri üzerinde pek durmayacağım. Sadece kapalı gördüğüm yerleri açacağım. Sonra meseleyi başa alıp ben e, hazırladığım bahsi size sunacağım. Evet. Kur'anın tertibi. Kur'anın tertibi mısafırlarda yazılı, Kalplerde ezberlenmiş olduğu şekilde ardı ardına okunması demektir. Bu tertip üç bir çeşittir. Birincisi kelimelerin tertibi. Bakın kardeşler, İbnü Sennin diyor ki Kur'anın tertibi. Meselesi ele aldığımız, yani Kur'an Kerim'in tertibi. Bu meseleyi ele aldığımızda, Kur'an-ı Kerim'in tertibinden biz üç şey anlarız. Bir, diyor ki bir, kelimelerin tertibidir. Mesela, Fatiha suresini ele al. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanin rahim ve Mehlîm. Değil mi? İlk kelime hangisi? Elhamdülahi. Sonra Lillah, sonra Rabbi, sonra Alemin. Değil mi? Bu şekilde. Bildiğimiz gibi. Yani kelimelerin arasındaki tertib. Bunda şüphe yok ki, icmaen bu tertib tefkifidir. Yani vahiy yoluyla bize bildirilmiştir. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin,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 Bunun vücubu ve ona muharifetin haram olduğu hususunda muhalifet eden kimse olduğunu bilmiyoruz. Yani elhamdülillahi rabbil alemin yerine zillahülhamdurabbil alemin falan bu şekilde yerini değiştirsem bu haramdır. Hatta yerine göre niyete göre küfre kadar götürür bu. Evet Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin yerine Dillahilhamdülillahi Rabbil Alemin diye olmak caiz Evet, bu birinci tür, bunda icma vardır. O da neydi? Birinci tür, kelimelerin tertibi. Evet, devam ediyoruz. İkinci tür. İkinci tür, ayetlerin tertibidir. Evet, bu sefer ayetlerin tertibi. Şimdi mesela Fatiha'yı ele alalım. Birinci ayet hangisi? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İkinci ayet Er-Rahman Üçüncü ayet Malik yev Bunların da sırası nedir, İcma en nedir kardeşler?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 Evet şimdi ikinci tür bu şekilde değiniyor. Devam edelim. Bu da ikinci tür, tür diye devam edelim. İkinci evet. tür ayetlerin tertibidir. Bu da her bir ayetin surenin o ayete ait olan yerinde olması demektir. Bu da nasıl icma ile sabittir. Tercih edilen görüşe göre bu tertibe uymak vaciptir. Ona muhalefet haramdır. Düşüncü yani bir insan şöyle namazda şöyle okuyamaz. E, Elhamdülillah rabbil alemin errahmanir rahim bu bildiğimiz sıralamadır. Er-Rahmanin Rahimi Elhamdülillahi Rabbil Alemin İyyâkena al-güve iyyâkena İsta'in velad-da'alin vesaire bu şekilde yerlerini ne ayetlerin değiştirip okuyamazsın. Bu icma annedir. nedir? İcma'en caiz değildir. Haramdır. Ee, bu şekilde namaz olmaz. Zaten kelimelerin yerini zaten değiştiremezdik. Tamam. Kelimeleri anladık. Ayetleri de anladık. Gereğe kaldı kardeşler? Sadece ve sadece sureler kaldı.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 Sahih Buhari'de rivayet rivayete göre Abdullah ibn Osman Osmanlı'nın aladan radıyallahu anha yüce Allah'ın içinizden geride eşler bırakarak vefat edecekler eşlerini evlerinden çıkarılmayarak bir yıllığına kadar faydalanmalarını vasiyet etsinler. Buyruğunu de de okuyalım Ayetlerin numaralarını. Bakara 250. Bu diğer ayetin yani yüce Allah'ın içeriden vefat edenlerin bıraktıkları eşler kendilerinden dört ay 10 gün beklerler. Bakara 234. Ayetin ne söylediğini Halbuki rivayette bunun nasıl geçtiği ayetin daha önce gel aldığını söylemiş ve niye böyle böylece yazmadın diye sormuş. Osman radıyallahu anh ona şöyle demiş. Kardeşimin oğlu ben Kur'an'daki hiçbir hiçbir şeyi yerinden değiştiremem. Gördük mü kardeşler? Kardeşimin oğlu ben Kur'an'daki hiçbir şeyi yerinden değiştiremem.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 Bu ayetleri şu şu hususlardan hususlarının söz konusu edildiği süreye yerleştirir. Bu ayet de bu ayette şey bu hadis-i şerif de e, Ahmet'te, bu davut'ta neşeyde, pirimizle vesaire memru. Gayet açık gayet açık ve net konumuzla alakalı. O yüzden ne diyor? Üzerine herhangi bir buyruk nazil oldu mu? Ne yapardı? Katipliğini yapanlardan birilerini çağırıp ve şöyle derdi. Mesela Zeyd bin Sabit'i çağırır Ne şöyle derdi?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 her birçoklarının hesabdaki yerine alması demektir. Bu iştahat ile sabittir. Dolayısıyla bu tertibe riayet vacip değildir. Müslümün o yüzden İbn sahip... Hüseyin diyor ki, madem ki bu iştahatıdır, yani sahabeler tarafından iştahaten bu tertib ee, konulmuştur, dolayısıyla senin de buna riayet etmen vacip değildir. Yani bir insan namazda önce Ali İmran'ı sonra ba bakara'yı okuyabilir. Allah Resulü de zaman zaman yaptığı gibi değil mi? Amme Errahman Errahim Elhamdülillah Rabbil Alemin şeklinde ayetlerin yerini değiştiremezsin. Neden? Namazda değiştiremezsin. Neden? Çünkü efendim? Evet, çünkü tertibi olduğu için. Evet, devam ediyoruz. Müslimin sayesinde Hz. Peygamber yaman radıyallahu anh rivayete göre o bir gece peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kıldı.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 Halihnen'den namazın birinci rekatinde Kehf suresini, ikincisinde de Yusuf ya da Yunus suresini okuduğunu rivayet etmekte ve onun Ömer İbn Hattab ile birlikte sabah namazını kıldığını, Ömer'in bu sureleri okuduğunu hakretmekte. Burada bu. da gördüğünüz gibi sıralamaya muhalefet var. Muhalefet var. Evet, şu anki elimizdeki musafta. Evet. Şeyh Kulay Sahib'i de dedi ki: Bir surenin önce diğerinin, sonu bir surenin önce diğerinin sonu okunması caiz olduğu gibi yazılışta da bu caizdir. Bundan dolayı asab-ı kiramın yazdıkları musafların yazılış sırasında surelerin sıralanışı çeşitlilik arz etmektedir. Yani bir insan elindeki mushafta önce Nisa, sonra Ali İmran, sonra eee eee Kulya, sonra işte Abese, Beled, Tevelle bu sırada bir musaf olması caizdir diyor. Çünkü neden i̇şte hadi olduğu için caizdir diyor. Bunu İbn Teymiye'nin bu sözünü getiriyor. Evet. Fakat Osman <gülüyor> radıyallahu anh döneminde musaflık sıra üzerinde ittifak ettiklerinden ötürü bu sıranın, e, bu sıranın ortaya çıktığını görüyoruz. Ama ittifak söz konusu olduğu zaman durum kısmen değişiyor. Evet. Çünkü raşit harifeler sünnet olarak bunu böylece ortaya koydular. Hadis-i şerifte onların sünnetlerine yani din ile ilgili uygulamalarına uymak gerektiğine değildir. Evet. Şeyh İbn-i Hüseyin'in kısaca bu kadar. Şimdi konuyu toparlayacak olursak bakın kardeşler. Dedik ki Kur'an-ı Kerim'in tertip meselesi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in tertibi biz dedik ki tevkifi midir, dil midir? Ne deriz buna? Deriz ki tavsil var. Eğer Kur'an-ı Kerim'deki kelimelerin tertibini söylüyorsan bu icmaen ve sen nedir? Tevkifidir. Yani din tarafından konulmuştur. Eğer ayetleri kastediyorsan, ayetlerin tertibini kastediyorsan bu da icmaen nedir? Din tarafından konulmuştur. Tevkifidir. Eğer surelerin tertibini konuşuyorsan bu da ehl-i sünnet arasında nedir? Mütakirler, mütekadirler arasında nedir? İhtilaflıdır bazıları bunun içtihade dayalı olduğunu söylemiştir. Bazıları bunun tevkifi olduğunu yani din tarafından belirlendiğini söylemiştir ki İbn-i de içtihade olduğunu ne yapıyor? Tercih ediyor. Ve buna dair de bazı deliller zikretti İbn-i Ancak ben inşallah e, hazırlamış olduğum bir bahsi kardeşler, elimde olan bir bahsi Şehtay Yarın'dır. Size sunacağım burada. E, ve e, bu arada kalbimizin meylettiği tercihi burada söyleyeceğiz. Evet kardeşler bakın diyoruz ki surelerin tertibi meselesi. Surelerin tertibidir.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 Yani tevfikidir İkinci görüş, surelerin tertibi sahabenin içtahadıyla yapılmıştır. Üçüncü görüş, surelerin bir kısmının tertibi tevkididir. Yani din tarafından belirlenmiştir surelerin bir kısmının. Bir kısmının tertibi ise sahabenin içtahadıladır. Demek ki elimizde üçüncü bir görüş daha var. İlk görüş, sahabenin içtahadıyla. İkinci görüş, din tarafından tevkididir. Üçüncü görüş ise, bir kısmı Ayetleri, surelerin bir kısmı din tarafından belirlenmiştir, yani tevkifidir Bir kısmı da sahabenin içtihadı Tamam? Bu üç, görüş de, bu üç görüş de netice olarak iki görüşe dönmektedir. Yani ya tevkididir bu din tarafından konulmuştur ya da nedir? İçtihadidir. Her iki görüşünde muteber bir yönü ve göz önünde bulundurulmaya değer bir yanı vardır. Her iki görüşünde yani burada neyi söylemek istiyoruz? Diyoruz yani her iki tarafın da görüşleri güçlüdür kardeşler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 güçlü, büyük bir ihtilaftır Allah daha iyi bilir ama raci olan görüş yani tercihe şayan yani daha ağır, daha ağır basan görüş ilkidir kardeşler. Yani bu tevkifidir. Yani sahabenin içtadı ile değildir. Dedik ki Şeyh tercih ediyor. Bu bir görüştür, güçlü bir görüştür. Ancak Allah-u Alem raci olan görüş bu içtadı değildir. Tamamıyla din tarafından yani surelerin tertibi tamamıyla din tarafından vahiy ile bildirilmiştir.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 Ve bazı surelerden bahsediyorlar ve bu sureler Musaftaki sıralamaya göre geliyor. Olsaydı ne derdik? Ya zaten bu sahabenin iştahıdır. Sahabe zaten bunu tertibe koymuştur. Artık o tertibe göre biz hadisler zikrediyor derdik. Doğru mu? Ama ve vesselamın bizzat kendi sözlerinden bazı hadisler görüyoruz. Bize beş altı tane sureden bahsediyor ve Musaftaki sıralamaya göre bahsediyor bunu. Anladık mı? Bu da bunların tertibinin din tarafından belirlenmiş olduğunu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 Bu konuda sahabeden gelen rivayetlerden biri de i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın şu sözdür kardeşler bakın Beni İsrail yani neyi kastediyor İsra suresini Beni İsrail, Kef, Meryem, Taha ve Enbiya ilk nazil olan ya da en değerli, en faziletli surelerdendir ve onlar benim ilk ezberlerimdendir diyor. Bakın bu kimin sözü? i̇bn Mesud radıyallahu sözü. Ne diyor? Ben İsrail yani İsra, Kehf, Meryem, Taha ve Enbiya. Kur'an'daki sıralama bu şekilde mi? Bu şekilde kardeşim. Görüyor musunuz? Bakın ilk nazil olan surelerdendir diyor ve onlar benim ilk ezberle ezberlediklerimdendir. Hani işte ilk nazil olan da ilk ezberleri ezberlediklerimdendir demesi de neyi destekliyor? Bunların tertipli olduğunu, he, Destekliyor. Peş peşe geldiğini destekliyor. Evet.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 İkinci delilimiz kardeşler bakın Ebu Davud, Ebu Cayalesi ve başkaları isnatlarıyla birlikte Abdullah İbnu Evs İbnu Huzeyfe Es Sakfi kanalıyla dedesi Evs'ten şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Sakif heyeti içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geldik. Ahlaf ahlak sülalesi Ahlak sülalesi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 Onun bize en çok anlattığı şey Kureyş'ten gördüğü eziyetler idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Kunna bi Mekke'te te müstedellini müstadafiin felemma qadinna el medinete intasafna min el kavm fekanet sijal harb aleyna ve Biz Mekke'de zeril ve zayıf idik. Medine'ye gelince onlarla eşit olduk. Savaşlar onlarla bizim aramızda devam ediyordu. Bazen biz galip geliyorduk, bazen de onlar galip geliyordu. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her zamanki geldiği vakitten geç kaldı. Biz e, Bir süre sonra geldi. Biz de ey Allah'ın Resulü bu gece her zamanki geldiğim vakitten geç kaldın dedik. O da şöyle cevap verdi. İnnehu tara aleyne hizbi, tara aleyye hizbi minel Kur'ani feahbebtu.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 Üç sure, beş sure, yedi sure, dokuz sure, on bir sure, on üç sure ve mufassal sureler olarak hiziplere ayırıyoruz cevabını verdiler. Bakın, Kur'an'ı nasıl hiziplere ayırıyorlarmış? Üç sure. Sonra beş sure. Üç sureden kasıtları ne? Bakın, üç, üç sure ıstılahta şudur. Bakara, Ali İmran, Nisa. Beş sure, Naide, Enam, Araf, Enfal, Tövbe. Yedi sure, Yunus, Hud, Yusuf, Rad, İbrahim, Hicr, Nahl. Dokuz sure ne demek? İsra, Kehf, Meryem, Taha, Enbiya, Haç, Numinun, Nur, Furkan. On bir sure, Şura, Nemil, Kasas, Ankegut, Rum, Lokman, Secde, Ahzab, Sebe, Fatır, Yasin. On üç sure, Saffat, Sab, Zümer, Mumin, Fussilet, Şura, Zuhruf, Duhan, Casi, Ahkaf, Muhammed, Feteh, Hucurat. Ve sureler. mufassal sureler hangisi? Kaf suresinden Kur'an'ın sonuna kadar olmak üzere. Bütün sureler dahildir. İşte biz bu şekilde hiziplere ayırıyoruz cevabını verdi kardeşler Allah Resulü'nün ashabı. Görüyor muyuz? Bakın bu Nusnet Ebi Davud et Tayalisi de aynı şekilde bu hadis Ebu Davud et ve İbni Mace'de rivayet etmişlerdir. Kardeşler. Bu deney Kur'an tertibinin Aleyhisselatu vesselamın indinde bilindiğini gösteren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 besmeleli fasılları çok olan sureler. Ayetleri kısa olan ve besmeleli fasılları çok olan sureler. Şeklinde taksim söz konusu. Sahabe katında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakil ile sabit bir durumdu bu şekildeki taksimat. Nitekim kardeşler bu konuda pek çok rivayet vardır ki bunlardan biri i̇mam Ahmed'in Ahmet'in isnadı ile birlikte Vasila İbni El-Esqa radıyallahu anh'tan rivayet ettiği şu hadistir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "U'titu mekanet tevrati es-seb'a ve u'titu mekana ez-zebur el-me'in. Buradaki el-me'in mi'un tekilidir. Ve u'titu mekana el-incil el-mezanine ve fuddiltu bil-mufassal. Bana Tevrat'ın yerine seba'ati dival. Dival. Dival der ediyor bakın. Aleyhisselam ne diyor? Bana Tevrat'ın yerine ne verir diyor? Dival.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 e, tevkifi olduğunu gösteriyor. Bakın mesela örneğin Hamim ve tasin ile başlayan sureler peş peşe gelmiştir. Doğru mu? B baktığımızda. Bakın Kur'an'a baktığımızda, elimizdeki Musaf'a baktığımızda kardeşler Hamim ve tasin ile başlayan sureler peş peşe gelirken müsebbihat sureler, ki müsebbihat sureler hangisi? Sebbaha ve Yusebbihuh ile başlayan sureler ve aynı şekilde elif, lam, mim ile başlayan surelerin peş peşe gelmemesi. Şimdi kardeşler eğer Kur'an surelerinin tertibi içtadi olsaydı biz Kur'an'a baktığımızda bazı sureler, mesela Tâsîn ile başlayan sureler peş peşe geliyor değil mi? Mantıken elif, lam, mim ile başlayanlar da peş peşe gelmesi gerekirdi. Doğru mu? Hepsi birbirine yakın, birbirine benzerlik arz ediyor. Değil mi? Veya sebbaha yusebbihu ile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 bir mantıki yaklaşım daha surelerin nuzul sırasına göre yani Mekkeliler Medinelilerden önce olacak şekilde tertip edilmemiş olması. Şimdi kardeşler, sureler nuzul sırasına göre mi tertip edilmiştir bizim Kur'an'daki şu andaki mushaf? Nuzul sırasına göre tertip edilmemişti. Edilmemiştir, doğru mu? Eğer bu ihtihadi olsaydı nüzul sırasına göre tertip edilmiş olması, yani sahabelerin öyle yapmış olmaları daha uygun olurdu değil mi? Ne güzel Kur'an'ı nüzul sırasına göre tertip et, bütün ümmet ilgilsin hangi sure hangi suradan önce gelsin, ona göre ne fıkıh, bak şeylerin ne olurdu? Mantıken ne olurdu? Daha kolaylaşırdı. Bu bir. Nüzul sırasına göre tertip olmamış olması, şu anda elimizde bulunan bir satın. Aynı şekilde, Mekkeliler, Medinelilerden önce olacak şekilde tertip edilmemiş olması, mesela bir, biz bir bakıyoruz, bazı mekiller, bazı medinilerden önceki bu normal bir durumdur ama bazı medine medeni sureler meki surelerden önce zikredilmiştir Şu andaki elimizdeki bulunan mushafta doğru mu? Eğer bu sahabe tarafından içtihadi olsaydı, meki surelerin yan yana, medeni surelerin yan yana şeklinde dizilmesi çok daha uygun ve mantıklı olurdu. Aynı şekilde nuzul sırasına göre dizilmiş olması mantıklı olurdu. İşte bu şekilde olmaması değil mi? İşte bu şekilde olmaması ihtihadi değil de Tevkiki olduğunu desteklemektedir kardeşler. Şimdi bakın, surelerin tertibinin içtabi olduğunu söyleyenlerin delillerine gelince bunlar söyledi kardeşler. Tamam, biz neyi tercih ettik? İçtabi değil de tevkiki olduğu. Ancak tevkiki olduğunu söyleyenlerin kardeşler, içtabi olduğunu söyleyenlerin bazı güçlü delilleri var. Şimdi onları ele alıp bunlara cevap vereceğiz. Bakın, şu hadisi delil getiriyorlar kardeşler. Kuran surelerinin tertibinin icdade olduğunu söyleyenlerin delillerinden birisi şu: Yezid el Farisi, İbn Abbas radıyallahu anhumadan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Osman radıyallahu anha şöyle dedim: Niçin miun? Mi yani neydi miun? Ayet sayısı yüz civarında olanlar. Doğru mu? İşte İbn Abbas diyor ki ben Osman radıyallahu anha şöyle dedim: Ayet sayısı yüz civarında olan surelerden olan.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 sahabeler olduğu görünüyor. Doğru mu? Bu rivayete baktığımızda. Bu birinci delilleri. Bakın ikinci delilleri şu kardeşler. İçtihabidir diyenlerin ikinci delilleri şu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazda kıraat ederken yani Kur'an okurken Nisa suresini ki İbni Hüseyin'in delili de buydu. Nisa suresini Ali İmran suresinden önce okuduğu sabit olmuştur. Nitekim Huzeyde radıyallahu anh'tan şöyle rivayet edilmiştir.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 Mustafa'ndan farklıydı. Bakın kardeşler. Şimdi gerçi önümüzdeki derste biz Kur'an'ın toplanma meselesini ele alacağız. Bu çok güzel, ilmi bir meseledir. Ancak bakın biz Kur'an'ın toplandığı dönemlerde de biliyorsunuz Osmanlı radıyallahu tarafından büyük gayretler sarf edildi Kur'an'ın toplanılmasıyla alakalı. Üzerinde bazı işlemlerle alakalı. Ancak o dönemde bakın birçok sahabenin kendisine has Mustafa vardı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 Kur'an'da tilavete nesk olanları çıkardığı değil mi? Harplerden bazı değişikler şunlar bunlar ne oldu? En son halini Cibril söyledi. Doğru mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Resulullah da Kur'an'ın en son halini nesk olunanların çıkarılmış değil mi? okunanların hangisinin olduğu belirtilmiş halinin hepsini sahabelere belirtti. Şimdi biz sahabenin o dönemde yani Osman radıyallahu anh'ın mushafları bir araya toplatması döneminde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 Hatta son mukabelede yani peygamberin Cibril'e yaptığı o en son mukabelede yani o Kur'an'ın en son halinde hazır bulunan İbni Mesud hazır bulunuyordu o dönemde o olaya şahit idi. İbni Mesud'un mushafı bile mushafının tertibi bile farklıydı kardeşler. Elinde bulunan mushafının tertibi bile farklıydı. İşte diyorlar ki bu da gösteriyor ki Kur'an'daki surelerin tertibi ne değil? Tevkifi değil.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 Şimdi bazıları dedik ya, bazı alemler hangi görüşteydi? Bir kısmı tertibi, bir kısmı tevkifidir, bir kısmı içtadidir. Peki, içtadi olanların sayısı ne kadar? Burada da aralarında ne yapıyorlar? İhtilaf ediyorlar. Bazıları demişlerdir ki Enfal ve Tevbe suresi hariç bütün sureler tevkifidir demişlerdir. O hadise dayanarak. Az önce okuduğumuz hadise dayanarak. Tamam. Bazıları da Mi'un, surelerinin tevkifi olmadığını söylemişlerdir. İşte bu nedenledir ki kardeşler Zerkeşi bu iki grup arasındaki ihtilafın lafsi olduğu kanaatine varmış ve şöyle demiştir. Bu ihtilaf sonuç itibariyle lafsi bir ihtilaftır. İmam Zerkeşi diyor ki, bakın Kur'an bilimleri alimlerinden İmam Zerkeşi diyor ki bu ihtilaf sonuç itibariyle lafsi bir ihtilaftır. Çünkü ikinci görüş sahipleri yani içtiharidir diyenler şöyle demektedirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu tertip işini esbab-ı nuzulunu ve kelimelerinin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 sahabe Kuran'ı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittikleri şeylere göre bir araya toplamışlardır diyor. Aynı zamanda ne diyor Malik? Surelerin tertibinin sahabenin ile olduğunu söylüyor. Bakın İmam Maliye'ye bakıyoruz. İstahatla olduğunu söylüyor. Bir bakıyoruz. Peygamberimiz diyor onlara ne yaptı? İşaret etti diyor. Tamam Böylece ihtilaf neticede şuraya varmıştır. Tertib söze dayalı bir tevkid ile mi yoksa Sadece fiile dayalı ve sahabeye de düşünüp karar verme alanı bırakacak şekilde mi gerçekleşir Yani burada ne demek istiyor kardeşler? Bakın, Resulullah diyor bazı surelerin tertibini belirtmiştir. Tertibini belirtirken de sahabeye iptal kapısı açmıştır, mahalli bırakmıştır. Siz kullan ilmini biliyorsunuz. Siz de iptal edin ve siz de belli bir tertip kendinizce koyabilirsiniz. Bunun önünü açmıştır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 Onların ileri sürdükleri delilere gelince bunlar içinde en kuvvetli olan hangisidir kardeşler? Az önce okuduğumuz i̇bn Abbas'ın bu konuda Osman radıyallahu anha bir soru yönelttiği hadistir. Bakın i̇bn Abbas ne yöneltmişti? Osman radıyallahu anha. Demişti ki ya siz enfalle tövbeyi birleştirdiniz değil mi? Yerlerine koydunuz gittiniz ne yaptınız? Araya besmele koymadınız en güçlü delilleri budur.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 İyi de zaten Bera suresiyle birlikte Besmele nazil olmadı ki. Bu zaten ittifakla söz konusunda. Anladık mı? İşgali. Alimler bunun bakın ee, mesela ikinci olarak bakın rivayette ne diyor? Enfal suresi neredeymiş diyor. Medine'de inen ilk surelerdendir diye cevap veriyordu değil mi? Osman radıyallahu anh? Hadisi hatırlayacak olasınız.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 Bakın devam ediyoruz. Muasır alimlerimiz arasında kardeşler Şeyh Ahmet Şakir var. İmam Ahmed'in müsmedine yaptığı talifinde bu rivayetin kesinlikle zayıf olduğunu söylüyor. Muasır alimlerden bazıları da bu konuda ona karşı çıkıyor ve sayı olduğunu söylüyor. Ancak bakın kardeşler hadis sahihse Osman radıyallahu anh ile İbn Abbas radıyallahu anh arasında geçen kıssada hadis sahihse ne deriz biz? Metinde problem var. Eğer diyelim ki metindeki problemlere de itiraz getiriyorlar. Diyelim ki metindeki problemleri de kaldırdı. Biz naslar arasını cem ederiz. Ne deriz? Bu kıssada hangi şeyden bahsediyor kardeşler? Sadece enfal ve tövbeden. O zaman deriz ki en azından ne deriz? Bütün sureler tevkididir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmiştir. Ama bu hadise göre tövbe ve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 Enfal suresinin konusu da Bera suresinin yani Tövbe suresinin konusuna benzemektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Bera suresinin nereye konulacağını açıklamadan vefat etti. Demek ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açıklıyormuş surelerin nereye konulacağını. Açıklamadan vefat etti. O yüzden de sahabeler ne yaptı? Enfal'le Bera yan yana koydu işte attan dolayı. En fazla bunu söylersin. Bu kadar basit bir cevap. Anladık mı kardeşler? Bakın hadisin bizzat metninde Resulullah'ın hepsini yaptığı var mı?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 zaman zaman namaz kişi namazında zaman zaman Kur'an'daki sıralamaya muhalefet sure sıralamasına muhalefet okuyarak, muhalefet ederek namaz kılabilir, Kur'an okuyabilir. En fazla buna delilir. Yani bunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bazen nisa'i Ali İmran'dan önce okuması Kur'an'ın tertibinin e, din tarafından konulmadığı anlamına gelmez ki. En fazla ne çıkar, ne hüküm çıkar burada? Fıkıh bir hüküm çıkar. O da nedir? Kişi bazen nadiren Kur'an'daki sıralamayı muhalefet edebilir bazı fakih alimlerin tercih ettiği üzere. Anladık mı kardeşlerim? Fazla bu çıkar. Yani bunun konumuzla direkt olarak bir al alakası yoktur. Bunların ikinci delilleri neydi kardeşler? Bakın dikkat edin. Sahabenin diyorlardı ki sahabenin özel musafları vardı. Ve bu özel musaflar Osman radıyallahu anh'ın mushafına o son toplanan ne? Mushaftaki tertibe muhalefet etmekteydi.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 kıraat ve mushaf konusuyla ilgili hususlarda bir ittifak yoktu. Bakın şimdi kardeşler. Osman radıyallahu an en son Hafsa'dan aldıktan sonra o Mustafa ne yaptı? Biliyorsunuz zada arasında ihtilaflar oldu. Kıraat, okuma, bazı ihtilaflar oldu. Hatta Huzeyfe radıyallahu an ne geldi dedi ki ya yetiş dedi ümmete ümmet birbirini öldürecek. Değil mi? Ümmet birbirini öldürecek dedi. Sonra ne yaptı? Tuttu. Hafsa'nın elindeki Mustafa aldı. Çoğalttı bundan doğru mu?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 o hafsanın yanında daha sonra da Osman'ın o çarptığı mushaflardan farklı olması bunun iştahı olduğunu göstermez. O yüzden diyoruz ki sahabenin özel mushaflarının sure tertibinin farklı olması tertibin teklifi olmadığına delil değildir. Zira kıraat ve mushaf konusuyla ilgili hususlarda şöyle genel bir kaide vardır. Sahabenin Osman'ın büyük şehirlere gönderdiği mushafın zorunlu olarak esas alınması yönündeki icmasından önce kıraat ve mushaf konusuyla ilgili hususlarda... Bir ittifak yoktu. Bu sebepledir ki sahabeden bazılarının peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiği her kıraati okuttuğu görülmektedir. Halbuki bazı kıraatlar iptal oldu. Çünkü ona o kıraatların son arzda yani mukabelede terk edildiği bilgisi ulaşmamıştı. Bakın kardeşler bazı sahabelere baktığımızda dedik ki içinde terk edilmiş kıraatlar terk edilmiş ayetler vardı bazı sahabelerde. Neden bu vardı? Terk edilene dair. Çünkü Resulullah en son cibrille yaptığı mukavele suranın, Kuran'ın son hali esas alındığında ne oldu? Her sahabenin bunlar haberi yoktu tek tek bütün ayetlerden. Hangisi kaldırıldı, hangisine son, hangisinin değil mi? Tam haberi yoktu. Dolayısıyla bu delil olmaz. Bakın nitekim Ebu Derda'nın İbni Mesud radıyallahu anhuma'dan yaptığı şu rivayet var bakın. وَمَا خَلَقَدْ ذَكَرَوَ الْاُنْسَى diye ayet var değil mi elimizde? Leyl Suresi 1'den 3'e kadar. Nasıl? Leyl Suresi nasıl kardeşler? Ve leyli izâ yeşâ vakun gurevâ yetedekârîn. Ve leyli izâ yeşâ ve'n nahâru izâ tecelle, değil mi? Ve mâ halaka'z-zekere vel doğru mu? Normalde Kur'an böyledir. Ama bakın, Buhari'deki rivayete baktığımızda ve mâ kısmı İbn Mesud radıyallahu anh'ın elindeki mushafta yoktur, biliyor musunuz? Ne şekildeydi o? Şu anda bizim elimizdeki Kur'an'ı alsak nasıl okuruz biz? Velleyli okuruz. Ve ma halaka zekere doğru mu? Ve ma halaka zekere ve ma halaka kismi yok ki bilmesin. Ve ma vardı sadece. Ama en son Cibille oturmuş halinde ne oldu Resulullah'ın o şeyi? Bu kısım ne oldu? Fark edildi. Bu kıraatin bu kısmı ne oldu? Fark edilmedi. O yüzden diyoruz ki halbuki bu Çünkü din tarafından geldi bu kıraat. وَمَذَّكَرَ unsa Yani halaka kısmı yok. Bu sahiptir ama Kur'an'a baktığımızda halaka kısmı var şu an. Tamam. Diyoruz ki bu kıraat sahih bir kıraattır. Ancak Cebrail aleyhisselam onu peygamberle yaptığı son mukabelede peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i okutmamıştır. Tamam. O yüzden işte bazı sahabelerin elinde tertibe muhalefet vardı. Dolayısıyla bu iştahıdır diyemezsin. Anladık mı? Çünkü sahabenin bazılarının alim olsalar dahi Kur'an'ın harfi harfine son durumundan haberdar olmadığı dönemler gelmişti. Vakitler gelmişti. Tamam mı kardeşler? Hatta bakın, biz bazı rivayetlere baktığımızda İbni i Meslum Vehme düşerek helak ve nasil Kur'an'dan saymadığı söz konusu. Müsnetteki rivayete baktığımızda. Anladık mı kardeşler? Evet. Size verdiğim dağıtığım notlara bakarsanız orada görürsünüz. Evet. İşte netice olarak anlaşılmaktadır ki kardeşler, Surelerin ve ayetlerin tertibinde daha sonra surelerin isimlerinde sure ve ayetlerin faziletlerinde kısaca Kur'an ile ilgili olan her konuda askılan nedir? Tepkifi olmasıdır. Nakil, nakil gelmiş olmasıdır. Bu konuda hiç kimsenin içtihat etme hakkı yoktur. Evet kardeşler netice olarak anlaşılmaktadır ki surelerin ve ayetlerin tertibinde surelerin isimlerinde sure ve ayetlerin faziletlerinde kısaca Kur'an ile ilgili olan her konuda asıl olan nakildir. Yani tevkifi olmasıdır. Bu konularda hiç kimsenin içtihat etme hakkı yoktur. İçtihat etme ancak ve ancak hangi konularda söz konusu olmuştur? Mütahir dönemlerde şu konular hakkında söz konusu olmuştur kardeşler. Kuranın yazımı, hattı, süslenmesi, sure isimlerinin en başa, üste eklenmesi, ayetlerin yanına numara konması, yani ayetlerin numaralandırılması, ondan sonra vakıf ve durak işaretlerinin, biliyorsunuz okurken durak işaretleri, vakıf işaretleri var. İşte bu işaretlerin konulması ve benzeri gibi söz konularda, e, ve benzeri gibi konularda söz konusudur sadece iştahı. Iş Alimler bu türlü hususları sonradan eklemişler ve bunlar ümmet tarafından kabul ile karşılanmıştır. Ancak dediğimiz gibi sure ve ayetlerin faziletleri vesaire surelerin tertibi, ayetlerin tertibi bu türlü şeyler ve kesinlikle içtihat dahil değildir. Bunlar Allahu alem raci olan görüşe göre din tarafından dondurulmuştur yani telkiftir. Vallahu alem. Sallallahu aleyhi Muhammedin ve alihi ve ashabihi